Bismillah. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamana Resulillah. Bir kardeşimiz soruyor. Bazı insanların cesetleri çürümüyor. Neden? Acaba bunun sebebi nedir? Evet, gerçekten de bu yaşanmış bir gerçektir. Yaşanan bir gerçektir. Bazı e, insanların kabirlerini açmak icap ettiğinde böyle bir gereksinim hasıl olmuş ve bakılmış. Gerçekten de cesetlerinin Çürümediği anlaşılmıştır. Bunun birçok örneği insanlar tarafından anlatılmıştır. Ben bizzat şahit olmadım ama gerçekten de çürümeyen cesetleri birçok kişi görmüş buna ve buna şahitlik etmiştir. Örneğin Afganistan-Rusya savaşında mücahitler Ruslara karşı büyük başarılar elde etmişlerdi. Ve şöyle bir eser okumuştum o dönemlerde. Afgan Dağları'nda Rahman'ın ayetleri diye ve mücahitlerin cesetlerinin çürümediği ve onların cesetlerini köpeklerin parçalamadığı oysa buna karşılık Ruslara ait cesetlerin müthiş bir koku yaydığı ve köpeklerin onları paramparça ettikleri hakkında mücahitlerin, oradaki mücahitlerin şahitlik ettiklerini bu kitapta okumuştum. Gerçekten de Allah'ın izniyle Rabbim, Rabbimizin böyle bir mucizesi insanlara ibret olsun diye gösterdiği muci mucizesi vardır. Ancak her ölende her ölen iyi insanda kokmayacak ya da bozulmayacak diye bir şey yoktur. İyi insanların da cesetleri çürüyebilir bozulabilir Yani bu bozulma ve çürüme o ceset sahibinin kötü insan ya da iyi insan olduğunu her zaman göstermeyebilir. Ama zaman zaman bu tip mucizeler olmuştur. Hakikaten de bu mucizeyi görüyoruz, şahitlik ediyoruz. Bunun sebebi ancak Allah bilir, ancak Rabbimiz burada kullarına mucizevi bir işarette bulunmak istemiş olabilir. Biz de buna iman ediyoruz ki Allah'ın salih kulları, güzel müminler, salih insanlar böyle durumlarda bedenleri çürümeyebiliyor. Onların bedenleri ya da geç çürüyor, kötü kokmuyor, bu gibi şeyler yaşanabiliyor. Biz de bunun Allah'ın bir mucizesi olduğuna iman ediyoruz.